çağlayan sessizliği Yazan Mihrican Çimenciler, Dramaturg Selma Fındıklı, Yöneten Özdemer Sönmez, Yapımcı Engin Demiray, Efektör Kani Akın. Oynayan sanatçılar: Seyit Osman Nuri Ercan, Havva Rengin Samurçay, Reşit Arif Soysalan, Reyhan Mine Medya Hak Tanır, Güneş Zeynep Yasa, Emine Nermin Uğur, Cabbar Bilal Gürdere, Nigar Oytun Yücel, Nedime Seda Oksal, Adem Edip Tümerkan, Ayşe Müjde Hayat, Haşim İlyas Deki Karaca, Jandarma Komutanı Cem Balcı, Kadri Ali Hakan Beşen. aydın kızım ne günaydın öyle oldu hala uyuyorsun bu saate kadar uyumak hiç iyi değil kızım kısmetin kapanır rızkın kesilir hazırlan hadi birazdan nedimeye gelecek gelinlik provası için istemiyorum anne gelinlik falan giymeyeceğim ben o ne demek dul kadın mısın sen babanı beni elaleme rezil mi edeceksin şurada düğününe bir hafta kalmış sen neler saçmalıyorsun istemiyorum anne istemiyorum bana bak yoksa başka biri mi var Aa, hayır hayır Allah korusun Reşit'i seviyorum ben ama Bana o kadar yabancı gözle bakıyor ki konuşurken benimle değil de sanki başkasıyla konuşuyor. Anne o beni sevmiyor. Töbe, töbe, o nasıl söz öyle Reyhan. Sevmese gelip babamdan ister seni? Zaten her şey babamın yüzünden olmadı mı? Babam bile bile beni de ablamı da... Ablanı karıştırma bu meseleye. Boşuna saklama anne. Gerçeği öğrendim. Reşit benden önce Güneş ablamı hissetmiş babamdan. Ablam okumak için kaçmasaydı İstanbul'a Şimdi bu düğün Yeter sus artık yok öyle bir şey Nasıl yok Görümcem Nigar her şeyi anlattı bana İnanma sen ona aklı beş karış havada Üstelik hayal kurmayı da pek sever Ateş olmayan yerden duman tütmez anne Sen nigara ama inanıyorsun bana mı Hem güneş ister miydi Reşit'i Onun gönlü okumaktaydı Dediğini de yaptı okuyup avukat oldu Anne unutma ki Reşit de okumuş Ama beni okutmadınız. Kazandığım halde göndermediğiniz üniversite Liseyi bitirdiğiniz kasabada bir üniversite olsaydı... Şu kapıdan çıktıktan sonra ne fark eder anne? Hı? Ha kasabada okumuşum, ha büyük şehirde. Olur mu hiç? Kasaba şurada burnumuzun dibinde. Üstelik herkes birbirini tanıyor. Ama büyük şehir öyle mi? Orada kimin eli kimin cebinde belli değil. Yok yok. Yok. Okumak için ablam gibi ben de kaçmalıydım evden. <gülüyor> İtibarınızı hiçe sayarak. Ablan okumanın bedelini en ağır şekilde ödedi. Baban sahip olduğumuz bütün malları senin üzerine geçirdi. Neyse kimsenin daha fazla siniri bozulmadan kapatalım bu konuyu hadi. Düğünden önce her şeyi konuşmamız lazım anne. Daha neyi konuşacağız? Reşit'i çok seviyorum. Ama ona güvenmiyorum. Yine ne oldu Reyhan? Reşit'in bana olan tavırlarını düşününce Nigar'ın sözleri geliyor aklıma. Reşit benimle severek evlenmiyor. Sus kız cahil cahil konuşma. Hmm, sen inanmıyorsun ama... Bunun böyle olduğunu babam da biliyor. Of bırak artık bu kuruntuları da hazırlan hadi. Nedim'e de gelmek üzeredir şimdi. Kim gelirse gelsin umurumda değil. Ablam düğünüme gelemeyeceğini söyledi. Hiç düşündün mü bunu anne? Bir taneci kız kardeşinin düğününe gelmiyor. Ha, gelmeyi çok istediğini söyledi ama babamla karşılaşmak istemiyor. O babamla değil. Reşit'le karşılaşmak istemiyorum. Aa sen iyice delirdin kızım. Gözünü kıskançlık bürümüş senin. Allah yardım etsin sana. Başka bir şey demiyorum. <gülüyor> Yine koluna sağlık Reşit Bey'im. Elini bir sürdün, toprağın rengi de kokusu da değişti. Sen burada yokken bu toprak böyle miydi? Sağ ol Haşim, sağ ol. Atalarımız ne demiş? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Bir de şehirden yeni getirdiğimiz fideleri diktik mi toprağa, bereketi gör o zaman. Doğru diyorsun Bey'im. Yalnız şu sulama kanalını canlandırmamız gerekiyor. Ona ne gerek var Bey'im? ...suyu Seyit Ağa'dan alıyoruz ya. Seyit Ağa kimin suyunu kime satıyor? Senin benim toprağımızdan çıkan tanrı vergisi suyu... ...tanker tanker yükleyip... ...ikimizine köylüye satıyor. Bundan böyle kimse Seyit A'dan su almayacak. Oman beyim ne yapıyorsun sen? Seyit A yakında kayın baban olacak. Ekmeğine taş koyduğunu bir duyarsan... Hiçbir şey yapamaz Haşim. Evleneceğim kızın babası diye... ...zavallı köylünün hakkını ona yedirecek halim yok ya. Hadi çalıştır motoru. Şu geri kalan yeri de sürelim. Reşit... Reşit oğlum. Emine Ana sesleniyor beyim. Ah Cabbar amcayla Nigar Bacı da yanında. <gülüyor> Yemek getirmiştir alam. Hadi o yana doğru sürü traktör. <gülüyor> Haşim toprağı çok metetti. Görmek istedik oğul. Ama helal olsun abi sana. Diriltmişsin toprağı. Biliyor musun Capar amca? Yakında Seyit ağadan su almayacağız. Reşit beyim suyu kendimiz çıkaralım diyor. Ama Seyit ağa ne der buna? Şu düğün arifesinde kapıştırma bizi onunla. Babam haklı Reşit'im. Ana baba. O mesele ayrı bu mesele ayrı. Bütün köylünün Seyit ağaya borcu var. Neden? Su yüzünden. Abi bütün köylü isyanda. İsyanda biliyoruz yavrum ama biz de Seyit Ağa'yı isyan ettirmeyelim. İsyan ha? etse ne olacak ana? E, düğünden vazgeçer o. Geçerse geçer. Evlenmem Reyhan'la olur biter. Duydunuz mu? Güneş düğüne gelemiyormuş. Gelemiyor mu dedin Nigar? Evet abi. Neden? Bilmiyorum. Reyhan da bilmiyor zaten. Ben biliyorum. Biliyorum. Bizim bilmediğimizi sen nereden biliyorsun Ayşim? Kızma Emin ana. Yani biliyorum derken... Tahmin ediyorum demek istemiştim. Neymiş tahminin? Babası istememiştir Cabar amca. Hani Güneş bacı okumak için kaçtı ya İstanbul'a. Neyse bu konu sıktı artık beni kapatalım. Hadi anacığım aç çıkınını da ne getirdiysen yiyelim. Karnım zil çalıyor açlıktan. Hemen ne olur hemen. Gelin şu çınarın altına geçelim de serin serin yiye yemeğiniz. Hadi gel. Kadri. Buyur buyursayın tamam. Nerede kaldı şu Çulsuz Adem? E, haber saldım. E, gelir şimdi ha. Eee, gelsin bakalım. Aya söz verip de yerine getirmemek neymiş görsün. Haklısın. Görsün ha. Bir kahve söyle bana. Orta şekerli olsun. Derhal ha. Bakam. Adem de geliyor işte. Bekleme git sen kahvemi söyle. E, emredersiniz ha. Selamün aleyküm am. Ben emretmişsiniz. Aleyküm selam. Parayı hazır ettin mi Adem? Yok ağam, hazır edemedim Biliyorsun bu sene kuraklık hepimizi vurdu Ekinlerimiz yandı Hiç ürün alamadık ama sözüm söz En kısa zamanda borcumu ödeyeceğim Bana ne senin ekinlerinden Tarlayı alırken böyle konuşmamıştık çulsuz herif Doğru konuş ağam. ben hakaret etmiyorum Utanmadan bir de hakaret etseydin Oh ne hala Hani kuraklık oldu Hani ürün alamadık hani para yok diyordun Düğünü hangi parayla yapacaksın Biraz anlayış göster ağam. Bak yakında sen de düğün yapacaksın Yapacağım tabi Sence bir sakıncası mı var ha? Söyle Adem. Yok ağam yok. Ne sakıncası olacak? Yani diyeceğim... ...düğün yapmak kolay değil. Benim kimseye borcum yok. Bunu borcu olanlar düşünsün. Bu düğünü ne şartlarda yaptığımı biliyorsun ağam. Bu konuyu daha evvel konuşmuştuk senin. Ne şartlarda yaparsan yap beni ilgilendirmez. Ya düğünden önce paramı ödersin ya da bu düğünü unutursun. Ayşe'ye söz verdim bir kere. Söz yaydan çıkan ok gibidir. Nişanlımı ailesini ele güne rezil edemem. Sen ne dersen de bu düğün olacak. Sana kalan az bir borcumu da... ...ilk hasatta ödeyeceğim. Buyur ağam. Kahven hazır. E aval aval bakma suratıma öyle. Kadri koymasa ya. Peki ağam. Kadri. Şimdi beni iyi dinle. Adamlara haber ver. Yarın akşam şu Adem'in düğününü basıp... ...geline takılan ne var ne yok hepsini ele geçirin. Anlaşıldı mı? Emre ağam. Ha. Ters bir şey olursa sorumluluk senin Kadri. Bilmem anlatabildin mi? Anladım ha Sen merak etme. Şimdi de sol kolunu kaldır Reyhan'cığım. Of Nedim abla. Daha ne kadar sürecek bu prova işi? Havanın sıcaklığı yetmezmiş gibi bir de üzerimde bu gelinlik. Bayılacağım vallahi. Sabret, sabret az kaldı kızım. Şurayı da teyalledik mi tamamdır. Ay ay aman Allah'ım ne güzel olmuş benim kızım. <gülüyor> Gelinlikte ne yakışmış sana. Gerçekten çok yakıştı Reyhan. Tü tü tü tü tü tü, tü. <gülüyor> Allah nazarlardan esirgesin. <gülüyor> vallahi güneş gibi parladı. <gülüyor> Sahi güneş deyince o nasıl kabul etti bu işi? Anlayamadım dediğimi. Niye kabul etmesin ki? E, hani kardeşi kendinden önce evleniyor ya. Bir bakıma sırasını vermiş oldu. Biz köyde doğduk, köyde büyüdük. Ama bizim aile için böyle şeyler sorun olmaz. Şimdiye kadar bunu öğrenmiş olman gerekirdi ne değil mi? Hadi işinize bakın, işinize. E güneş de zaman geliyor düğüne. O gelmeyecek. Aa hayırdır? Fazla meraklı olma ne değil mi? Bitti mi ne abla? Çıkarabilir miyim artık? Dur. Ben yardım edeyim sana. Hadi bitirize işiniz aşağı gelin yemek hazırladım. Ah, tamam anne. Ay. Ne oldu Reyhan? Hmm. Of, o kadar prova yaptık yine batmadı. Tam çıkarırken. Olsun, olsun. iğne batması iyidir. Üzerinden nazar kalkar. <gülüyor> tamam, tamam. Gerisini ben hallederim dediğim abla. Senin aşağı. Ben de geliyorum. Hadi otur masaya ne değil mi? Afiyet olsun. Saatlerdir canınız çıktı, yoruldunuz. Ne demek? Keşke bütün yorgunluğumuz bu işler için olsa. Allah razı olsun. Sizden de. Hava abla. Reyhan'ı bugün hiç iyi görmedim. Bir derdi mi var kızcağızın? Yok canım ne derdi olacak. Bütün gün boşuna uğraşıyorsun deyip durdu. Bakma sen ona düğüne yaklaştı ya naz yapıyor. Damat da elmas gibi çocuk. Ne o? Yokluğumu fırsat bilip... Dedikoduya mı başladınız? Yok kızım ne dedikodusu öyle konuşuyorduk. Hmm. Yarın akşam benim oğlanın düğününe gelecek misiniz? Ha tabii ki geleceğiz. Bu mutlu gününde Adem'i yalnız bırakır hiç? kim bilir ne güzel olacak düğünü. Eh, bizimki fakir işi. Sizinkinin yanında lafı olur? Öyle deme Nedime. Allah bugünleri de gösterdi ya ona şükret. Doğru abla abla. Terzilikten para kazanmasaydım zor everirdim ev Adem'i. Ee tarlanız da var artık. Bu yol ümidimiz yok tarladan. Havanın durumuna baksana. Damla yağmur düşmedi. Sıkma canını Allah büyük. Ama yine de helal olsun sana ne diyeyim. Dul başına büyüttün oğlunu. Ağrınla namusunla. Şimdi de mürüvvetini göreceksin inşallah. İnşallah abla inşallah. İske burada Adem. Ee civar köylerden de gelenler var Aişe. Hoş geldiniz Emine abla. Hoş bulduk ne diyeyim. E. Hayırlı olsun. Sağ ol abla. Doğrusu sizin çocukların başına. Amin <gülüyor> inşallah. Hoş geldin Reşit. Hoş bulduk ne diyeyim abla. Sen de hoş gelmişsin Trabar <gülüyor> abi. Hoş gördük ne diyeyim. E. Sizler de hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk dediğime. Hani Seyit amamı göremiyorum. O nerede? Evet, bir işi var bir şey. Ağabey. Mesela Adem'le Aişe'ye mutluluklar dilerim. Sağ olsun. Ol. Eee niye arıyorsunuz oturuyorsunuz Reşit'le? <gülüyor> Siz de katılsanıza halaya. Yok yok biz böyle iyiyiz Nedim abla. Belki daha sonra. Hadi hadi kalk oynayalım biz de ayıp olur şimdi. Peki. Ee, ellerim buz gibi Ayşe. Ay ne bileyim madem heyecandandır belki. Heyecanlı mısın kız? Heyecanlıyım tabii. Bu bizim düğünümüz. Heyecanlanma kız bitti işte bitti. Artık karımsın. Bu düğün hiç olmayacak sandım Adem'im. Nedenmiş o? Hani Seyit Ağa, düğünü unut gibi laflar etmişti ya. Sen kocan güven. Benim yanımda Seyit Ağa gelir. Kocamsın artık değil mi Adem? Eh, şükürler olsun ki kocanım. Seni çok seviyorum Yaşar. Ben de seni Adem'im. Evlendik ya, artık ölsem de gam yemem. Sus kız, o nasıl söz öyle? ...daha çocuklarımız olacak. <gülüyor> Sus ve be, utandırıyorsun beni. Ah, Reşit Bey'imle Eyhan Bacım geliyor yanımıza. Hayırlı olsun Adem. Sağ ol Bey'im, sağ ol. Darısı sizin başınıza. Sağ ol Adem. Evet. Seyit Ağa'yı davet etmedin mi düğününü? Anam davet etmiş ama biraz aramız açık onunla. Ondan gelememiştir. Kendi yok ama adamları tam tekmeğin burada. Adamları mı? Onları davet etmemiştik. diye geldiler ki? Bilmem onları sormak lazım. E meydanda yapılan düğün herkes gelebilir. Hadi hadi yormayın kafanızı buna. Ay takım merasimi de başlıyor. Gel biz de sıraya geçelim Reşit. Peki Reyhan. Merasimi yine baban yürütüyor. Babam ha? pek sever böyle işleri. <gülüyor> evet sevgili hemşerilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biliyorsunuz. Adem da anasının karındayken kaybetti babasını. Bu mutlu gününde onu yalnız bırakmadığınız için sağ olun kardeşlerim. Şimdi herkes karınca kararınca gönlünden ne koparsa buraya gelinle damadın yanına gelsin. Ama açılış benden. Gelin kızıma ...bir ray bilezik. <gülüyor> <gülüyor> Takı merasimi sona ermiştir. Allah bin bereket versin. <gülüyor> bir saniye Cappara! Bir saniye! Bırak o altınlarla paraları yerine. ödemek oluyor bu şimdi Kadri? O paralar Seyit Ağam'ın. Bırak o paraları Kadri, dokunma onlara. Bak Reşit Bey'im sana elim kalkmaz ama bu Adem olacak herif Seyit Ağam'a olan borcunu ödememiş. Bu meselenin yeri şimdi Kadri? <gülüyor> Bırak beni Bırak alçak herif! Tutturma beni yedeklerimi! Tutturma Ağabey! Yaşmasın oğlum! Çekiştirip durma beni Reşit Bey! Ağabeyim be! Ağabeyim! Ağabeyim! Sen git buradan Ayşe sen de! Çekil elimden Ayşe! Vuruldu kızcağım! No! No! No! No! No! No! Ja, no! Ja, Reşit abi. Burada olduğumu nereden bildin Nigar? Bilmez miyim abi? Küçükken ne zaman bir sıkıntın olsa bu Çağlayana gelir. Saatlerce otururdun. Ayşe'nin durumunu öğrendin değil mi? Maalesef Nigar. Bitkisel hayata girmiş. Her şey seyitanın başının altından çıktı. Bir de jandarmalara bu işin planlı olmadığını söylemiş. Olan zavallı Ayşe oldu. Gittin mi hastaneye? Hı, gittim abi. Kurşun beyine giden damarlardan birini parçalamış. Ama kurtarmışlar. ona kurtulmak denirse tabii. Ne konuşacak, ne duyacak, ne de yürüyebilecek. A abi sen Adem'le bir konuş istersen ha. Ne konuşayım gel Çocuk zaten üzüntülü Onu demiyorum abi. Adem ulu orta her yerde Seyit düğünümü kana buladı. İntikamım korkunç olacak deyip duruyormuş. Acısı büyük. Bu lafları etmesi çok doğal. İntikamdan bahsediyor Adem. Aynı şeyi o da sizin düğününüzde yapmasın sakın. Adem öyle şey yapmaz. Nasıl emin olabiliyorsun abi? <gülüyor> gel otur yanım önce. Dinle. Sadece Çağlayan'ın sesini dinliyor. Duyuyor musun? Gür ama inişi çıkışı olmayan düz bir melodi gibi. Önce kulaklarını dolduruyor, sonra beynini. Yavaş yavaş sesi bütün bedeninde hissediyoruz Bir süre sonra bütün düşüncelerinden arınıyoruz düşünemiyoruz Hareket edemiyoruz Çivi gibi çakılıyorsun bulunduğun zeminde. Zihninden diğer bütün sesler siliniyor. Sağırlaşıyor, körleşiyoruz. Esiri oluyorsun çağlayan sessizliğine. Buyur Seyit Bey, çayın. Sağ ol Havva Hanım, sağ ol. Adem her yerde ileri geri konuşmaya başlamış. Boşver. Boşver. Isıracak köpek dişini göstermezmiş Sayende Nedim'e de konuşmuyor benimle <gülüyor> İsabet olmuş hanım Zararından başka ne faydası oldu sana Yahu Seyit Bey Adamlarını sen saldın o düğüne Şimdi de hiçbir şey olmamış gibi ee, Sana da fazla yüz verdik o adamları düğüne ben göndermiş olsaydım Şu anda evde olmazdım Kim bilir hangi mahpusta çürüyordum Kadri delisi bana yalakalık yapacak ya Aptal herif düğünü basmış Yani olanlarda senin bir suçun yok öyle mi Hanım biraz kafanı çalıştır ya Düğünü basmak isteyen adam onca para verip Burma bilezik takar mı geline Haklısın Seyit Bey'im Az daha ben de inanacaktım köylüye Bak hatun benim sahip olduğum dört köy var Gerçi hepsini Reyhan'ın üzerine geçirdim ama Bütün bu servetimi ve itibarımı Köylünün yanında durmakla kazandım ben Üç kuruş için kendimi rezil eder miyim ben Ayşe bitkisel hayata girmiş Doktorlar ümit yok demişler Sen sık sık ziyaretine git Ne yardım gerekiyorsa esirgeme Çok iyisin Seyit Bey Reyhan hala uyuyor mu? Uyuyor herhalde kahvaltıya gelmediğine göre Düğün günü ne uykusu bu böyle hava ya Uyandır hadi işimiz çok Daha sağ sabahın yedisi bırakalım uyusun Hem bütün hazırlıklarımız tamam Bir gelin başı yapılacak o kadar Gerçi Reyhan onu da istemem diye tutturdu ama Kız başından beri bu evliliğe karşı çıkıyor Bana bak ya sen anasısın bilirsin Yoksa kızın gönlünde başka biri mi var? Yok canım daha neler Bana söyledi Reşit'i seviyor Eee o halde ne bu tavırlar? Eniger girmiş aklına. Neymiş efendim? Reşit kendinden önce güneşi istemişmiş Tanrım böyle bir şey olmadı ya. Anlatmadın mı ona? Biraz konuştuk işte. Böyle bir şey olmadığını söyledim. Hatırla hava. Oğlumuzu dünyaya getirdiğin günü hatırla. 7 deve kesmiştim bir oğlum oldu diye. Zavallıcık bir hafta yaşadı. 2 yıl aradan sonra güneş doğdu. O gün köyde dünyaya gelen tek bebek güneş değildi. Biliyorum aynı gün Emine ile Nedime de doğum yaptılar. Ha demeyi unutmuşum doğrusu. Nasıl unutursun? Son birkaç yıldır köyde doğan tüm bebekler ölüyordu. Bunlar yaşasın diye 40 gün 40 gece dualar edildi. Adaklar yapıldı. Neyse ne. O gece Cabbar ağa kapımızı çaldı. Karısının sancılandığını söyledi. Hastaneye zor yetiştirdim onları. Bir süre bekledik bebekleri doğdu. Bir erkek bebek. Cabbar oğluma sen can verdin Seyit deyip bebeğin adını benim koymamı istedi. Ben de... Rahmetli babamın aynı zamanda ölen oğlumun adını verdim ona. Reşit. Latife olsun diye eğer bu oğlan yaşarsa güneşle ev vereceğim onu dedim. Bütün mesele bu. Hepsi bu kadar mı Seyit ağa? Allah için doğru konuş. Reşit'in güneşi istediğini sevdiğini bilmiyor muydun? Güneş bir de böyle acı çeksin istedim değil mi? Böylece onu iki kat cezalandırmış oldun. Ama sana rağmen okulu bitirdi. İstanbul'da büyük bir şirketin avukatlığını yapıyormuş. Söylediğine göre de çok da para kazanıyormuş. Anane be onun kazandığı paradan. Bizim servetimiz Reyhan'a da Güneş'e de hatta onların torunlarına da yeterdi. Asi kız kaçıp gitti. Köylüye rezil etti beni. Onca yıllık itibarımı sarstı. Nefret ediyorum. Aslında bu düğüne neden gelmek istemediğini de biliyorum. Başına geleceklerden korktuğu için. Tamam tamam sinirlenme onun da gelmeye niyeti yok zaten. Yine başlama hanım. Ne yapayım anayım işte özledim kızımı Hayırdır inşallah sabah sabah kim geldi ki? Kim geldi diye soracağına gidip baksana hanım Tamam tamam gidiyorum tamam Aman kızım gelmiş kızım gel geç kızım Geç güneşim gelmiş benim Allah'ım Allah'ım kızım yavrum Güneşim gelmiş benim yavrum Merhaba Biz, biz senin gelmeyeceğini sanmıştık Geldim işte kardeşim evleniyor Düğününde yalnız bırakmak ah, istedim. Ah canım kızım benim. Dur sana bir sarılayım. Dur <gülüyor> sana bir sarılayım nasıl? <gülüyor> Özlemişim. Ah oh, yavrum seni yavrum. Eee neyin var senin kızım? Fitriyorsun. Ha üstelik yüzün de kireç gibi olmuş. <gülüyor> şey yolculuk sarstı beni anne. Gelene kadar durmadan kustum. Dur sana hemen bir nane limon kaynatayım. Bir şey içeyin kalmaz. Kapıda öyle bağıra çağıra kiminle konuşuyorsun hava? Anne. Babam. Hala kızgın mı bana? Aman bakma sen ona. Bak eğer bana tek laf ederse valizimi kaptığım gibi geri dönerim İstanbul'a. Bir şey demez. Kızım bakma kimseye söylemiyor ama o da seni çok özledi. Kim geldi? Hava dilini mi yuttu ya? Niye cevap vermiyorsun? Güneşle konuşuyordu Ne? Güneş mi geldi? Günaydın baba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ver elini e, öpüyor Yok gerek yok Hava ben e, yıkanıp çıkacağım İşlerimiz var diyordum nereye böyle Ya işleri evde halledecek halim yok ya <gülüyor> Benden kaçıyorsun değil mi baba <gülüyor> Bak Bak cevap bile vermiyorsun Ama merak etme Düğünden hemen sonra dönüyorum Rahatsız etmeyeceğim sizi Ne rahatsızlığı kızım burası senin evin <gülüyor> Benim evim e, Havlu mavlu hepsi yerinde mi Hava Yerinde yerinde istersen geleyim Gerek yok ben hallederim Biliyordum Böyle davranacağını biliyordum. Yüzüme bile bakmadı. Aslında suç bende. Buraya hiç gelmemeliydim. Reyhan'ın düğünü olmasa adımımı bile atmazdım. Vay Reyhan seni görünce nasıl sevinecek? <gülüyor> ya o nerede? Odasında uyuyor. Ben nane limonunu hazırlarken sen de onu uyandır. Hı. Peki anne. Yahu havlular yerinde yok hanım. Nasıl yok beyaz dolaba baktın mı? Baktım ama göremedim. Doğruya yeni yıkamıştım. Hepsi bahçede asılı. Sen gir hamama, ben getiririm havlunu. Hadi. E, Reyhan odasında yok. Ne demek odasında yok? Seyit ağam! Seyit ağam! Seyit ağam! böyle? Koşun ha. ağam koşun! <gülüyor> ne koşması be? Nereye koşayım? Oh! oh. Ağam, ağam. Sakin ağam. olun. Ne oldu? Söylesenize. Ne bu hal böyle çocuklar? Ağam, bir saniye yanıma gelir misin? Ne oldu Haşim? Söylesene ya. Hıh. <gülüyor> Çağlayan'da Reyhan'ın cesedini bulduk. Haşim kulağına ne dedi Seyit Bey? Bana da söyle. Dur hanım çekiştirme beni. Ee, kızım güneş handeni içeri götür. Neler oluyor baba? Ne söyledi bu adam sana? Yüzün kireç gibi oldu. Reyhan evde yok. Seyit, Seyit ne oldu sana? Reyhan nerede? Haşim Efendi. Çağlayan'ın eteğinde bulduk onu bacım. <gülüyor> Var olmuş. <gülüyor> No! No! No! No! Reha! Reha! Reha, reha, reha, reha, reha, sàkim. Kim? Allah, bırak ödeyeyim, Emine olur. bırak beni aç gözlerini yavrum aç. Aç Ali Akşar'a Anne, uyuyor, anne, anne dur. Kardeşim uyumuyor. Vurmuşlar onu. Allah'ım Allah onca yolu kardeşimin cesedini görmek için mi geldi? Jandarmanlar geliyor. Başınız sağ olsun Seyit Bey. Sağ ol kumandan. Kızımın katilini bul bana kumandan. Sen merak etme, merak etme. Mutlaka bulacağız. Ben avukatım kumandan bey. Bu bizim davamız. Kardeşimin katilini bulmak için sizinle çalışacağım. Tabii tabii tabii. Ama öncelikle cesedi buradan otopsi için götürmemiz lazım. Hayır bırakın, bırakın dokunmayın kızıma. Hiçbir yere götüremezsiniz onu. Eve götüreceğim kızımı. Daha gelin giyecek. Düğünü var, akşama düğünü. Öyle değil mi Reşit? Hava tutun bana. Gidip evde bekleyelim kızımızı. Birazdan o da gelecek. Gelecek mi Seyit? Gelecek hanım, gelecek. Daha, şunu yüzüne bak Seyit. Bak melek gibi. Bebek gibi ha. oluyor mışıl uyuyor. Şşş, susun, susun, susun. be! Susun. Dört köyün ağası Seyit Bey. Susur şu köylüyü. konuşmasın. Dedeyi biliyor beni. Uyandırmayın onu. Güneş üstüne ör, kardeşini <gülüyor> üşütmesin. Oh, Dolaytı, kötü. Sen merak etme. Hadi gidelim buradan. Adem, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk, anne. Ne diye çağırmışlar seni karakola? Reyhan'ın cinayeti için parmak izimi aldılar. Onun ölümünde birinci şüpheli olarak beni görüyorlar. Nasıl böyle düşünürler oğlum? Seyit Ağa yanına almış, karakolda ağız birliği etmişler. Bu işi yapsa yapsa Adem yapmıştır demişler. Ahlaksız adam. Ana, bu adamın benimle alıp veremediğini anlamıyorum. Karakolda en fazla da Seyit bastırmış, kızımı Adem öldürmüştür diye. ...öyle ulu orta her yerde intikam alacağım diye konuşursam... Hey nasıl konuşmam ana? Şerefsiz Seyit, yüreğimi söktü yerinden. Kendi kendime söz vermiştim. Karımın öcünü alacaktım. Ama, ama bu şekilde değil. Ne yapacaktın? Gidip Seyit'i mi vuracaktın? Belki de. Ay, sakın ha. Allah'ın verdiği canı Allah alır oğlum. Allah ona benim düşündüğümden daha büyük bir ceza verdi. Gerçi olan Reyhan'a oldu ama... Herkes kaderini yaşarmış... Kaderimize böyle seyirci kalamayız ana. Bir şeyler yapmalıyız. Bütün köylü ağız birliği yapmış. Kumandan beni bir sıkıştırdı. Korkumdan az kaldı ben öldürdüm diyecektim. Bana bak. Yoksa Reyhan'ı. Ben, ben öldürmedim ana. Yemin ederim ben öldürmedim. Reyhan'ın vurulduğu gece hastanedeydim. Daha ne korkuyorsun oğlum. Hastanede olduğuna dair yazı götür karakola. Götüremem ana. Niçin oğlum? Gece beni içeri almadılar. Ben de hastanenin bahçesinde yattım. Seni orada gören birileri olmuştur elbet. Kimse görmemiş ana. Eyvah. Şimdi suçsuzleri hapse atarlar seni. Dua edelim katil bulunsun ana. Of Allah'ım. Nedir bu başımıza gelenler? Siver, kızım müsait misin? Biraz konuşalım mı? Gel baba. O valizde ne yapıyorsun öyle? Gidiyorum artık. Nereye kızım? Sen gidersen kim bakacak bu davaya? Bilmiyorum baba. Haftalardır çalışıyoruz, kardeşimin katilini bulacak bir ipucuna bile rastlayamadık. Sinirim bozuldu. Burada biraz daha fazla kalırsam ben de annem gibi delireceğim. Bir avuç köyde cinayeti gören bir kişi bile yok. Beni bırakma kızım. Bak hayatta senden başka kimsem kalmadı. Sen de gidersen ne yaparım ben? <gülüyor> Hep sen değil mi baba? Senin bu bencilliğin ocağımızı söndürdü. Şu köyde biraz da dost kazansaydın... ...bugün ne Reyhan ölecekti... ...ne de annem şu anda akıl hastanesinde olacaktı. Hırsın yüzünden önce beni... ...sonra da onları yaktın. Haklısın kızım. Ne söylersen haklısın. Ama ne olur gitme sana ihtiyacım var. İşlerimi ayarlayıp yine geleceğim. Sonuna kadar bu davanın peşini bırakmayacağım. Bana bir bak Güneş. Şu anda ayaklarına kapanmış sana yalvarıyorum gitme. Gitme ne olur. Kalk gerden baba. Koskoca Seyit Ağa'ya yakışmıyor bu tavırlar. Yıllar önce hukuk fakültesini kazandığımda İstanbul'a gidip fahişe mi olacaksın demiştim. Katili bulmam için benden yardım istedin. Demek okumakla fena etmemiş mi? Hak, haklısın kızım. Ne söylersen haklısın. Hata ettim ben. Hatanın en büyüğünü nerede yaptın biliyorsun değil mi? Biliyorum kızım. Biliyorum. Okuluna hiç gelmeyecektim. Fakültenin bahçesinde onlarca öğrencinin gözü önünde... ...bu kız fahişe deyip sopalarla dövdünüz beni. Bak. Sağ elimin işaret parmağına bak. Bu parmağımı sen kırdın baba Utanıyorum senden baba Affet kızım Affet beni Ne olur affet Biz köyde doğduk köyde büyüdük Beynimizi yıkadılar Kız çocuğu okumaz diye Sen gittikten sonra arkamdan konuştular Koskoca Seyid Bir kızına laf geçiremedi diye Köylüye rezil oldum Anla beni kızım Tek istediğim biraz sevgi biraz anlayıştı Baba Ama sen bütün sevgini Reyhan'a verdin. Bana hep namussuzmuşum gibi davrandın. Öyle değil mi? Yanılıyorsun Güneş. Seni seni ölen ağabeyinin yerine koydum ben. Erkek gibi büyüttüm. Ha, i̇şine gelince erkek, işine gelmeyince kadın. Madem erkek gibi büyüttün... ...niçin güzellikle göndermedin beni İstanbul'a? Hiç mi güvenin yoktu bana? Cahillik işte kızım. kaçırsın gözünü şimdi benden. Reyhan sana benimle ilgili gerçeği anlattığında onunla işbirliği yaptın. E, e, ne? Lejhit'i mi kastediyorsun? Sen biliyorsun baba. Bak kızım. O konuda benim bir suçum yok. Ah baba. Ah. Bile bile hepimizi yaktın. Ben senin kızınım. Benden nasıl böyle intikam alırsın? Şimdi mutlu oldun mu? Bak. Koskoca konak yavrusu ev çın çın ötüyor. Reyhan yok. Annem yok. Ben de gidiyorum. Şimdi kal bakalım günahlarınla baş başa. Efendim. Alo. Benim Seyit Bey. E, e, buyurun kumandan. Otopsi sonucu çıktı. Katil belli mi? Hayır. Ama Güneş Hanım'la birlikte hemen karakola gelmenizi tamam. bekliyor. Tamam. Geliyoruz kumandan. Bekliyorum. Kumandan aradı. Karakola bekliyor bizi. Ne olmuş? Ha? Söylesene ne olmuş? Ee, otopsi sonucu çıkmış kızım. Hadi Hadi durma o zaman gidelim. Hayırdır kumandan? Hayır. Yine niçin çağırdınız beni sorguya? Daha önceki ifadenizde bir takım eksiklikler var. Olay gecesi kardeşiniz yerle birlikte Çağlayan'da oturup konuştuğunuzu söylemiştiniz. Evet. Ama kardeşiniz sizden önce olay yerinden ayrılmış. Doğru. Bunu daha önceki ifadenizde belirtmediniz. Ne demek istiyorsunuz anlayamadım. Kardeşiniz niçin yanınızdan ayrıldı? Geç olmuştu eve dönmek istedim. Genç bir kızı o saatte nasıl yalnız bırakabiliriz? ...birini mi bekliyordunuz? Kimi bekleyebilirim kumandan? Biraz hava alıp eve dönecektim. Eve döndüğünüzde saat kaçtı? Geç bir saattir. Kaçtı? Bilmiyorum saate bakmadım. Eve vardığınızda kardeşiniz yatağında mıydı? Aa, sıkıldım bu saçma sorulardan. Kardeşiniz evde miydi? Bilmiyorum kumandan bilmiyorum. Kardeşimin odasına girmedim. Reyhan'la ailenizin zoruyla evlenmek istediğiniz doğru ha Hayır bu doğru değil Bunu size hangi akıllı söyledi bilemiyorum... ...ama kimsenin zoruyla evlenecek kadar cahil değilim ben. Reyhan'ın ablası Güneş'le... ...bir ilişki yaşadınız doğru mu? Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum. Avukatımı istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Yalnız bilmeniz gereken bir husus var. Otopsi sonucu geldi. Daha önce sizin parmak izinizi almamıştık. Şuraya bir parmak basın. Tabii. Teşekkür ederim. Evet, evet, Girin. Selamun aleyküm kumandan. Aleyküm selam. Buyurun Seyit Bey. Buyurun. Güneş Hanım. Merhaba kumandan. Merhaba Reşit. Merhaba. Merhaba. Reşit Bey. Avukatınız gelinceye kadar dinlenme odasına geçin lütfen. Pekala. Ne içersiniz? Size ne ikram edeyim? Ben bir şey almayayım. Bir an evvel sonucu görelim. Size sonucu hemen gösteremem. Ne demek şimdi bu? Rapor henüz hazır değil. O halde niçin çağırdınız bizi? Bilmeniz gereken şeyler var. Bu cinayet... ...iki kişi tarafından işlenmiş. Fakat elimizdeki parmak üzerinden... ...hiçbiri cesettekiyle uyuşmadı. Adem'inkiyle de mi uyuşmadı? Evet. Cinayeti Adem işlememiş. Adem de işlemediğine göre... ...katil bu köyden değil. O ihtimalde mümkün Ama parmak izini almadığımız daha birçok insan var O halde onlarınkini de alalım kumandan Ne olur bulun kızımın katilini Bulacağız bulacağız tabi Siz rahat olun Yalnız aileden olmanız fark etmiyor Biliyorum acınız büyük Ama sizlerin de parmak izini almak zorundayım Ne yani Bizden de mi şüpheleniyorsun kumandan Ben sadece işimi yapıyorum Seyit bey Ellerine sağlık Emine Hanım. Yemekler nefis olmuş. Afiyet olsun yapar Bey. Reşit, sen niye yemiyorsun oğul? Yoksa beğenmedin mi? Yok anacığım, hepsinin tadına baktım. Çok güzel olmuş, eline sağlık. <gülüyor> afiyet olsun oğlum. Abi, bugün seni jandarma karakolundan çıkarken görmüşler. He, evet. Kumandan çağırdı, oraya gittim. Bizim niye haberimiz yok Reşit? Ha, Reşit? Ö önemli bir şey değil, parmak izi için. Ee, daha önce almışlardı ya. Benimkini almamışlardı. Hmm. Oy birden heyecanlandım. <gülüyor> Heyecanlanma anacığım, katil henüz belli değil. Herkes Adem'den şüphelenmişti. O yapmamış, ben size söylemiştim. O çocuk kimseyi incitmez. Hepimiz boş yere şüphelendik o garipten. Kim yaptı acaba? Cinayetin üzerinden haftalar geçti, daha bulamadılar katili. Hiç bulamayabilirlerdi anacığım Tövbe de yavrum Gelinimin kanı yerde mi kalacak ha Sen merak etme anacığım Koskoca kumandan bugüne kadar bulamamış mı biz Maalesef baba Hadi hepinize afiyet olsun Nereye oğlum <Gülüyor> Dışarı çıkıp biraz hava alacağım Nigar sen de gelse mi ha, Yok abi ben Nedim'e teyzeye gideceğim Bu saatte hayırdır? Yemek götürmüştüm tabakları almaya. Tabakların acelesi yok yavrum. Yani olsun kadıncağız evde yalnız. Hem biraz laflarız onunla. Adem yok mu yanında? Adem geceleri hastanede kalıyor. Bir umut işte. Ayşe'yi bekliyor İyi, seni oraya bırakayım. Ha, ne gereği var abi? Evleri yakın zaten giderim ben. Kızım bu köyde artık ne olacağı belli olmaz. Ay, tamam, o zaman bekle sofrayı kaldırayım öyle çıkarız tamam mı? Yok yok yavrum bıraksan ben hallederim. Olur mu anacığım hiç? Olur olur. Belli abinin seninle konuşacakları var. Bekletme onu. Hadi. Anlat bakalım niger Neyi abi? Sen biliyorsun. Böyle imalı konuşmandan hiçbir şey anlamadım ben. Söyle bakalım. Reyhan'ın öldürüldüğü gece Çağlayan'dan ayrıldıktan sonra nereye gittin? Eve geldim. Yalan söyleme bana Nigar. Vallahi eve geldim abi. Nigar. Seninle küçükken bir söz vermiştik hatırlıyor musun? E, ne sözü unuttum. Birbirimize hiç yalan söylemeyecektik. Ah, evet. Niçin böyle bir söz vermiştik onu da hatırlıyor musun? Hı hı. Hepimizi okula gidiyorum diye kandırıp arkadaşlarımla dereye gittim. Ben şüphelenip peşine takılmasaydım boğulacaktın o derede. O yalan seni hayatından edecekti. Şimdi gerçeği söyle bana. O gece eve geldiğimde yatağında yoktun. Neredeydin? Sorma abi. Bunu bana sorma. Seni çok seviyorum. Ne olur sorma abi. Nigar, cevap versene niye kaçıyorsun? Merhaba Adem. Ben Güneş Hanım merhaba. Niye buradasın? Ayşe için. Ne bekliyorsun? Mucize mi? Bilmiyorum Güneş Hanım. Ama Allah'tan umut kesilmez. Burada bu tahta bankın üzerinde ne zamana kadar bekleyeceksin? Ayşem iyileşsin gerisi önemli değil. Peki doktoru ne diyor? Ümit yok. Boşuna bekleme diyor ama... Çok yıprandın. Bana kalırsa dinle artık doktoru. Sen de anam gibi konuşmaya başlama Güneş Hanım. Annen ne söylüyor bilmiyorum ama... ...o kadıncağızı daha fazla üzmeye hakkın yok. Seni o mu gönderdi buraya? Anacığın zavallı kadın bir şey demiyor. Sadece senin için endişeleniyor. Aklını başına al Adem. Kaderine boyun eğme. Ne yapayım Güneş Hanım? Karın kimin yüzünden bu hale geldi? Bunu biliyorsun. Ama baban haberi olmadığını söyleyip sıyrıldı işin içinden. Neden böyle oldu? Çünkü şahidi yok. Olayı çıkaran... Karını bu hale getiren Kadri nerede? Onu hemen yakalayıp tutukladılar. Hayat ne acımasız değil mi Adem? Güçlü olan hep kazanıyor. Öyle öyle Güneş Hanım. Kardeşimin katili. O da babam gibi güçlü biri olmalı ki hala bulunamadı. Bunu bana neden söylüyorsun? Babam ısrarla bu cünayeti senin işlediğini söyledi karakolda. Ama sen işlememişsin. Bugün aklandın. <gülüyor> Biliyorum. Kumandan yanına çağırıp söyledi bana. Reyhan'ı çok severdim. Toprağını sevsin, o da beni severdi. Bu köyde onu sevmeyen yoktu. O kadar iyi kalpli bir insanı kim vurmuş olabilir? Sence Adem. Ben nereden bileyim? Bu cinayeti... ...babam işletmiş olabilir mi? Vallahi Güneş Hanım... ...senin babandan her şey beklenir. O halde intikam alma sırası sende Adem. Yapamam Güneş Hanım. Görmedim, günahını alamam. Yazık, çok yazık sana. Hala günahtan bahsediyorsun. Oysa babam sizin hayatınızla oynadı. Karını makinelere tutsak etti. Karımın öcünü almak isterim. Ama dedim ya, görmedim etmedim. Günahına giremem. Babam seni düşünmedi. Bütün köye rezil etti. Sen de haklısın Güneş Hanım. Bak Adem, ben avukatım. Kanıtım yok. Evet ama hislerim de hiç yanılmam. Babam düğün gecende bile bile canını yaktı senin. Gerçi buna hiç şaşırmadım. Neden? Çünkü babamın tarzıdır bu. Sevdikleri ne? Yakınlarına çile çektirmek. Vallahi kafam iyice karıştı Güneş Hanım. Seyit Ağa günahı kadar sevmez beni. Hem nereden yakın oluyormuşum ben onun? Emmim değil, dayım değil. Sana bu kadarını söyleyebilirim. Burada boş yere bekleyeceğine eve gidip annenle konuş. Nedima Hanım ne demek istediğimi anlatır sana. Ha, unutmadan. Bu cinayeti çözecek bir kişi var. O da sensin. Senin vereceğin ifade. Eline sağlık Nedime teyze. Bu kadar üzüntünün arasında çaya ne gerek vardı? Aman kızım çayın lafı mı olur? Gözün aydın. Adem de aklanmış. Sağ olun İger'o. Sağ ol. Seyit bu sefer muradına eremedi. Gözü kör olsun adamın. Etme o uğursuzun lafını evimde. Sahi bu Seyit ağa başından beri ne ister Adem'den? Bir bilsen. Hayırdır inşallah. Bu saatte. Aa, bizimkilerdir ben artık gideyim. Seni geçireyim. Yok yok kalkma sen ben kapıyı çeker giderim. Olur mu hiç? Ha Tabaklarını da unutma. Tamam aldım aldım. Ah Seyit amca gelmiş. Merhaba Sait amca. Merhaba kızım. Hayırlı akşamlar ne değil mi? Beni içeri almayacak mısın? Ne işim var evimde? Çabuk terk et burayı. Bir konuşmamız lazım. Niger yabancı değil. Onun yanında konuşabilirsin. Evet, annemler merak etmiştir. Ben gideyim artık. Yine gelirim ya. Gelirim, merak etme. İyi akşamlar Sait amca. Niçin buradasın? Yine ne işin düştü bana? Seni çok özledim Nedim hmm. he. Bırak beni bırak beni. Hayvan herif öldürürüm Hı. seni. 20 yıl önce böyle konuşmuyordun ama. Sus açtırma ağzımı. Kocam senin tarlağında geçirdi kazayı. Traktörün altında kaldı. Başı ezildi. O hastanede yatarken söz vermiştin bana. İstanbul'dan en iyi doktorları getirip iyileştirecektin onu. Ama sen ne yaptın? Beni elde ettikten sonra sırtını çevirdin bize. Zaten ağırdı durumu. Doktorlar beyin kanaması geçiriyor... ...fazla yaşamaz dediler. Hı. Sen de nasıl olsa ölecek... ...masraf etmeye değmez dedin. Öyle ee, mi? Fazla konuşma Nedim'e. Sana bu oturduğun evi aldım. Yıllardır kira almıyorum. Daha ne istiyorsun? Kira almıyorsun ama... ...her fırsatta borçlandırıyorsun bizi. Kiranın mislini borcumuza işlettiğin faizle alıyorsun. Üstelik bunu yabancıya değil... ...kanından... ...canından bir parça olan... ...öz oğluna yapıyorsun. Sus be! Sus! Bir duyan ol. olacak şimdi... Hele güne rezil edeceksin beni Bu kadar telaşlanma Seyit Bey. Bilen biliyor. Saçmalama. Sen söylemezsen kim bilecek? Güneş. Güneş araştırmış. Adem'in senin oğlun olduğunu biliyor. Zaten bu kadar rezildikten sonra ağzımı sıkı tutmaya hiç niyetim yok. Kadın sen ölmek mi istiyorsun? Konuş konuş. Senin karşında 19 yaşında kandırdığın ne diyeyim yok artık. Oğlumla konuşup her şeyi anlatacağım ona. <Gülüyor> Adem de hakkını alacak senden. Ben gidiyorum Nedim'e. Bundan böyle gölgenden kork. Asıl sen kork. Oğluna her kötülüğü yaptın. Oğluna yapan kızına da yapar. Reyhan'ı senin öldürtmediğin ne malum? Seni çırttık. Geberteceğim seni be. İndir o silahı. Seyit Bey beni bağırtmadan indir. Bu senin için hiç iyi olmaz. Lanet olsun be. Yine ne eksik? Niçin buradayız kumandan? Evet kumandan bey. Ben de öğrenmek istiyorum. Otopsi raporu hazırlandı. Cesedin üzerindeki parmak ezlerinin kimlere ait olduğu anlaşıldı. Kim? Kim öldürmüş kardeşimi? Hemen söyleyin kumandan. Merakta bırakmayayım bizi. Bir saniye. <gülüyor> Gel Nigar. Gel. Nigar? Nigar. Abi. Cinayetin işlendiği gece Nigar eve dönmemiş. Hatta Çağlayan'dan hiç ayrılmamış. Bu doğru mu Nigar? Doğru abi. Senin yanından biraz uzaklaştım. Çalıların arasında bir hışırtı... ...sonra da Reyhan'ın sesini duydum. Merhaba Reşit. Merhaba Reyhan gel. Niye çağırdın beni buraya? Düğünümüze saatler kala evliliğimizle ilgili... ...daha neyi konuşacağız Reşit? Her şeyi. Tamam hadi ne konuşacaksan konuşalım o zaman Birazdan Birini bekliyorum O gelince hep beraber konuşacağız Kimi bekliyorsun Reşit Merhaba Reyhan ah, Abla Beklemiyordun değil mi beni Doğrusu beklemiyordum Ama niye eve gelmedin Niçin burada buluştuk Çünkü konuşmalarımızı evdekilerin duymasını istemedik Öyle değil mi Reşit Evet sorunu birlikte çözmek istedim Beni çok şaşırtıyorsunuz. <gülüyor> Sen hayatım boyunca beni hep şaşırttın. Şu parmağındaki yüzük. Sana neyi hatırlatıyor? O mu? O... O, o senin söz yüzüğün. Peki benim sözlendiğimi kim biliyordur Eyhan? Ben abla. Bu yüzüğün aynısından Reşit'in parmağında da vardı. Bana ait olan şeyleri elimden almak çok mu hoşuna gidiyor? Abla vallahi benim bir suçum yok. Kimin suçu var? Hı? Reşit'in mi? Biz Reşit'le evlenecektik. Sen de bunu biliyordun. Bir de herkese duygu sömürüsü yapmışsın. Bu düğün olmaz. Reşit benden önce ablamı istemiş, onu seviyordum diye. Bunları Nigar'dan duyduğunu söylemişsin. Sen her şeyi biliyordun zaten. Hiç kimsenin bilmediğini sen biliyordun. Sana güvenip sırrımı paylaştım. Ama sen ne yaptın? Tasarladığın iğrenç planla sevdiğim adamı elimden almaya kalkıştım. Benim bir suçum yok abla. Bu ediliği Reşit istedi. Hatta evimize gelip babamdan istedi beni. Evinize neden geldim? Onu da anlatsana Reyhan. Sarhoşluğundan faydalanılıp beni çağlayana sürüklediğini, birlikte olduğumuzu, evlenmem için beni tehdit ettiğini, güneşle yaşadıklarımı bütün köye yayacağını... Susma. Anlat hadi. Anlat hepsini. İtiraf et Reyhan. Sus, sus, sus, sus, sus. Sana aşık oldum ben. Herkesten çok sevdim. Sen kendinden başka kimseyi sevmedin Reyhan. Beni de Güneş'i de hepimiz harcadın. Şimdi evine dön konuş annenle babanla. Bu evliliğin niçin olamayacağını anlat. Ama bu defa gerçekleri söyle onlara. Hadi Güneş biz gidelim artık. Hı. Durun! Durun dedim size. Hiç şaka mı? Aman hazırlıklı gelmiş. Reyhan bırak o silahı. Ay, yaklaşma. De, yaklaşma yaklaşma yaklaşma. De, delirme Reyhan. Reyhan ver o silahı bana. Beni bırakamazsın Leşit. Sana anla beni. Seni deli gibi seviyorum. Tamam, tamam, tamam. Anlıyorum seni. Beni bırakıp gidersen hiç gözünüzün yaşına bakmam. İkinizi de vururum. Sakin ol, sakin ol Reyhan. Şimdi bak yaklaş bana. Ver elini. Hadi. Güneş, silah düşlerinden bul onu. <gülüyor> Çok karanlık bir şey gördün <gülüyor> Bırak beni Reşit. Yine kandırdın. Bırak. İkinizi de yapar. Ikinis de. de Reyhan, ne yapıyorsun? Kendine gel! Dikkat et, silah elinde! Şey, Güneş! Güneş, iyi misin? Ben iyiyim ama Reyhan. Reyhan yanlışlıkla kendini... Buldu. Reyhan! Reyhan, ne yaptın sen? Bu sefer sen kazardın abla. Reyhan, dayan. Dayan. Hastaneye götüreceğim seni, dayan. Reşit! Reşit! Yetiş! Reyhan bayıldı. O ölmüş. Allah <gülüyor> Allah'ım, Reyhan, Reyhan ölme sakın, Reyhan ölme. Çok geç artık Güneş. İnanmıyorum, Allah'ım yardım et bana. Ne yapacağız Yeşil? Çağlayan'a bırakalım. Hayır, hayır olmaz. Karakola haber ver. Delirdin dedik. mi sen Güneş? Kimse bize inanmaz. İnanırlar, inanırlar. Bir kaza oldu anladım. Seni dinlemeyeceğim Güneş. Dinleyeceksin. Hayır, onu Çağlayan'a bırakmayız. Yapamayız biz bunu. Bırak kızı. Üzgünüm Güneş. Buna mecburuz Çok özür dilerim abi Biliyorum sizin bir suçunuz yok Gözlerimle gördüm Ama beni çok sıkıştırdılar Güneş hanım Babanız cinayet sabahı eve döndüğünüzde Sakin olduğunuzu söyledi Kardeşinizin cesedi başında bana avukat olduğunuzu Bu dava ile bizzat ilgilenmek istediğinizi söylemiştiniz Doğru Nasıl bu kadar sakin davranabildiniz? Gün ışığına kadar Çağlayan'ın kenarında oturduk Reşit'le. Birbirimizi sakinleştirdik. Madem ki Reyhan'ı biz öldürmedik, sakin olmalıydık. Suçluymuş gibi davranmamalıydık. Cesedi Çağlayan'a bırakmakla şüpheleri üstünüze çekmiş oldunuz. Hayır, hayır. Böyle bir şey olmadı. Bir saniye kumandanım. Onun üzerine daha fazla gitme Bu tamamen benim fikrimdi. Çok korkmuştum. Güneş'in bütün ısrarına rağmen aklıma ilk gelen şeyi yapmak istedim. Bu olayda bir suçlu arıyorsanız suçlu benim. Beni cezalandırın. Olanlarda Güneş'in hiçbir suçu yok. Onu İstanbul'dan getirten de iki kardeşi yüzleştiren de ben oldum. Ama Reyhan'ı biz vurmadık. Otopsi raporuna göre de silah Reyhan'ın elinde patlamış. Fakat durumu hemen bildirmeliydiniz bize. Girebilir miyim kumandan? Buyurun Seyit Bey buyurun. Sizin de bilmeniz gereken şeyler var. Güneş Hanım, Reşit Bey... ...ifadeleriniz tutanaklara işlendi. Sizi mahkemeye sevk ediyorum. Hakkınızdaki kararı yargı verecek. Ne demek oluyor bu kumandan? Neden gidiyor bu ikisi mahkemeye? Senin yüzünden baba. Senin oynadığın oyunlar yüzünden. Ben ne yapmışım ki? Ne mi yaptın? Yıllardır ektiklerini şimdi biçiyorsun baba. Çağlayan Sessizliği Mihrican Çimenciler'in yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.